İlk bir hazinedir, elimde parlanayan Ömüldür sermayen, durmadan harcanan Her an bir fırçadır, levhanı boyayan akıştı her saniyen, kimliğini kuran Vaktim yetmez deme, bu söze aldanan Bühim şey elbet, vakit bulu insan Rüzgarı zapt etmek, bir hülyaya kanan Öncelik dümeni, gemini kurtaran se horaça savuran hoşkası olmasın iraden bir anlayan tembellik kö şeyi değildir bu zaman bir alettir cevher ustaca kullanan düşman gibi görme akıp giden yılan silah gibi kuşan hedefine varan bir gün illetidir hayali unutturan nice yiğitleri mezartaşıyan taşıyan. Yiğitleri mezara taşıyan Hep giden yılan, pişmanlık ateşidir sonunda kavuran Cüret et yola çık, menzile uzanan Tecrübe kazandırır, hatayla sınanan Dün geçti yarın sır, elindedir bu an Şimdidir armağan, kıymetini bilen Durma hemen başla, imkanına dayanan Yol açılır elbet, gayrete soyunan Yol açılır elbet, gayrete soyunan Kuran gayretin sabrıdır, dağları duyuran kuş vaktiyle ölçülür. Başarımda yatan alın teli ister, zafere inanan uzun düşünceler işi yolda koyan, geçen zaman korkusun ruhunu yoran, zaman zaten geçer. Boy olsun yaram, çiçekler açtırsın geçtiği her yandan. Çiçekler açtırsın geçtiği her yandan. Vaktin yoktu sözü en acı anlatan Başarıda çizgidir zayıflığa kanan Değişim zamandan değil özünden çıkan Sensin o kahraman tarihi yazdıran Vahtiyar insandır farkına varmayan Sevdiği iş içinde kendini unutan On yılda nelerin olur farkına varan Bir senede abartır kendini aldatan Akıp giden umman, akılla harcanır, boşa ziyan olan Geçmişe yanmaktır, vaktini çaldıran Hayatını harcar, zamanı savuran Ey ulu taze filizi olan Atandan mirastır, damarında akan Zaman hayat demektir, boşa harcanmayan Hükmet vaktine sen, hayata hükmeden Vaktini sen hayata hilk neden?